İslam'da gizlilik genel olarak davet ile veya özel olarak fertler ve askeri işler ile ilgili olabilir. Bunlardan her birinin delilleri bulunmaktadır. A- Davette Gizlilik İslam davetinde asıl olan açıklıktır. Çünkü İslam bütün insanlığa yapılan çağrıdır. allah Teala şöyle buyuruyor: Ey Resul, Rabbinden sana indirlerini tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun elçiliğini yapmamış olursun. Bununla beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala kendisine izin verinceye kadar davetini gizlice yapmayı devam etmeye devam etmiştir. Bukhari, namazında yüksek sesle okuman onda sesine fazla da kısma. ikisinin arasında bir arasında bir yol tut. Ayetiyle ile ilgili olarak İbn Abbas'tan radıyallahu anhuma şöyle rivayet eder. Bu ayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de gizlendiği dönemde indi. İbn Hacer i̇bn Abbas'ın bu sözünün, bu ayetin inmesinin İslam'ın ilk yıllarında olduğu manasına geldiğini söyler. Sana emredileni yüksek sesle ilan et ve müşriklerden yüz çevir. Ayeti ilgili, il, ile ilgili olarak İbn-i Kesir Rahimullah şöyle der. Ebu Ubeyde Abdullah bin Mesud'dan şu, e, rivayetle şöyle der. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sana emredilenleri yüksek sesle ilan et, ayeti ininceye kadar gizlenmeye devam etti. Evet. Şimdi normalde, <gülüyor> burada Şeyh'in de ifade ettiği gibi İslam davetinde asıl olan açıklıktır. Allah Azze ve Celle İslam davetini insanlara ulaştırmamızı bizden istediği zaman, buradaki gaye nedir? İnsanların hidayet bulup, dünya ahiret mutluluğunu elde etmesidir. Öyle değil mi? Bu da ancak açık olan bir davetle olabilir. Yani kapalı olan, gizli olan bir davet, umumi bir risaletle uyuşmaz eğer biz diyorsak ki peygamberimiz bütün insanlığa gönderildi. Sonra da işte gizli davet olması lazım veya davet mutlaka asıl olan gizli olmasıdır dersek bu iki şey bir nezit olur. Bütün umuma ne yapılması lazım? Umuma bu davetin ulaştırılması lazım. Bu da ancak açık bir şekilde olabilir. Lakin bazen bazı haller arz olur. Bu hallerde ya şahısların veyahut da davetin maslahatı için gizlilik yapılabilir. Yani ya şahısların veya da davetin maslahatı için gizlilik yapılabilir. Şahısların maslahatı nedir? Şahıslar ölüm tehlikesiyle veya da azalarının kesilmesi gibi veya da çok ciddi bir zarar ile karşı karşıya kaldıkları zaman böyle bir durumda şahıslar kendilerini gizlemek suretiyle, tabi daveti de gizlemiş olurlar kendilerini gizledikleri zaman daveti ne yapabilirler? Gizleyebilirler. Veya da bazen davetin maslahatı bunu gerektirebilir. Diyelim ki daha yolun başında, davet daha henüz kendine taraftar bulmadan ve müşrikler Müslümanların kökünü kurutmasın, Müslümanların kökü kurumasın ve bu davet devam etsin diye ilk dönemde belli bir güce ulaşana kadar davetin maslahatı için davet gizli tutulur. Ondan sonra davet ne yapılır? Davet açığa vurulur. Lakin burada önemli olan ve bilinmesi gereken mesele aslın ne olduğudur. Çünkü eğer biz asıl, açık davettir dersek Gizlilik herkesin her zamanda yapabileceği değil, ancak zaruret halinde yapabileceği bir şey haline gelir. Yani bazılarının anladığı gibi her halükarda, her yerde, her zamanda davetin gizli olması değil de asır olan açık olmasıdır. Lakin zaruretin, yani bazı durumlarda davet <gülüyor> gizli olabilir. Bu da beraberinde şunu getirir, belli bir zaman çizmiş oluruz otomatikmen. Niye? Çünkü اَدْدَرُورَتْ تُقَدَّرُوا بِقَدَرِهَا Yani zaruretler ölçüsü nispetince kendisiyle amel edilebilir. Yani önü açık, omumu bir gizli davet değil de belli bir sınıra kadar olur ve onu belirlemek zorunda kalırız. Üçüncü nokta, yani ne zamana kadar biz bu daveti gizli tutacağız? Bunu da aynı zamanda otomatikmen ne yaparız? Otomatikmen belirlemiş oluruz. İkincisi, davetin gizli olmasında asıl olan şahısların maslahatı mıdır yoksa davetin maslahatı mıdır? Davetin gizlenmesinde asıl olan davetin maslahatı için Davetin gizlenmesidir. Bunun en büyük delili nedir? Peygamberimize daveti ilan etmesi veyahut da hakkı açıktan anlatması emredildiği zaman şahıslar gene zulüm görüyordu. Şahıslara gene eziyet ediliyordu. Hatta şahıslara daha fazla eziyet edilmesine rağmen Allah Azze ve Celle veya daha fazla eziyet olma ihtimali çok yüksek olmasına rağmen Allah Azze ve Celle peygamberimize daveti ilan etmesini emretmiştir. Bu da gösterir ki davetin gizlenmesinde asıl olan şahısların değil, davetin maslahatıdır. Yani şahıslar eziyet görecek diye her eziyet veya her sıkıntı davetin gizlenmesini ne yapmaz? Davetin gizlenmesini gerektirmez. Davetin gizlediği dönemler taraftar bulup belli bir seviyeye gelene kadar. Ancak ne yapılabilir? Daveti gizleyebiliriz. Yine burada bir mesele daha davetin en çok karıştırılan meselelerden bir tanesi. Davetin gizliliği ile davetin çarptırılması arasında çok ciddi bir fark vardır. Yani davetin gizlenmesi ile davetin çarptırılması arasında çok ciddi bir fark vardır. Davetin gizlenmesi nedir? Davetin gizlenmesi şudur. Anlatılması gereken hakikatin anlatılmayıp ketmedilmesidir. Yani belli durumlardan dolayı anlatılması gereken hakikatin anlatılmayıp ketmedilmesidir. Davetin çarptırılması nedir? İslam dininin birilerine hoş görünmek için Veyahut da insanın kendi menfaatlerini sağlayabilmesi için daveti çarptırıp İslam'dan olmayan şeyi İslam'danmış gibi göstermektir. Bu ikisinin arasında çok ciddi bir fark var öyle değil mi? Yani bazı insanlar, davetçi konumunda olan insanlar Mekke dönemini veyahut da peygamberin istizaf durumunu alıp kendine örnek kendinin de mustazaf olduğundan yola çıkarak daveti gizleyebilir. Yani iddiasında doğru veya yanlış isabet etmiş veya etmemiş çok önemli değil. Adam daveti gizleyebilir. Lakin daveti çarptırma kimsenin şeyinde değildir. Kimsenin böyle bir lüksü söz konusu değildir. Çünkü bugün insanların davetin gizli dönemini ele alırken genelde ulaştıkları sonuç veya yaptıkları şey davetin gizlenmesinden bambaşkadır. Davetin çarptırılmasıdır. İslam'dan olmayan şeyleri İslam'danmış gibi göstermesidir. Mesela adam işte bak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke'deyken şöyleydi Peygamberimiz Mekke'deyken böyleydi diyor. Sonuç itibariyle yani bunun neyine delil alıyor? Ya halkın üzerinde olduğu şirk İslam'danmış gibi. Yani biz insan kazanına kadar başta bunları anlatmayalım. Başta bunlara işte tamam eyvallah diyelim. Daha sonra zamanı geldiğinde biz bunları anlatırız. Şimdi bu delil aldığın şeyle yaptığın şey arasında bir ne oldu? Bir tezat söz konusu oldu. Niye? Çünkü davetin gizlenmesi ile nedir? Davetin gizlenmesi ile davetin çarptırılması arasında çok ciddi bir fark söz konusudur. Ondan dolayı bu buna hiçbir şekilde ne olmaz, bu buna hiçbir şekilde delil olmaz. Bu mesele dediğim gibi yani en önemli meselelerden bir tanesi davetin gizliliği, davetin neyi çarpıtılması. Diyelim ki Müslümanlar e, kuvvet sahibi oldu, daveti insanlara anlatabilecek yani davet artık belli bir taraftar buldu kendine. Davet açık olsa bile her şey açık olacaktır diye bir kaydı yok. Yani bazen davet mesela açık olabilir. Ama bununla beraber ne olur? Teşkilatlanma gizli olur mesela ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında da bariz olan şey budur. Yani ilk döneminde hem daveti hem teşkilatını gizlemiştir müşriklerden. İkinci döneminde ise Peygamberimiz yani Allah Azze ve Celle فَاسْلَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَعَارِدْ عَنِ müşrikin Emrolunduğun şeyi çatlatırcasına insanlara anlat ve e, müşriklerden yüz çevir. Dediği zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Peygamberimiz bu defa daveti açığa çıkarmıştır. Lakin bununla beraber ne yapmıştır? Bununla beraber teşkilatını müşriklerden gizlemiştir. Daha ne zamana kadar? Daha devlet oluncaya e kadar. Neden bu defa? Çünkü bunun korunmaya e ihtiyacı var. Yani Müslümanlar, Müslümanların yapısı, Müslümanların ne yaptığı vesaire ne yapacakları, ne yapmayı düşündükleri. Mesela Darül Erkam. Yani Peygamberimiz Panayırlarda daveti çok net, açık bir şekilde insanlara ulaştırırken Darül Erkam gizliydi. Öyle değil mi? Yani Peygamberimizin insanları yetiştirdiği, eğittiği e, mekan gizliydi. Ondan dolayı, yani davet açığa çıksa bile teşkilat ne yapılabilir? Teşkilat belli maslahatlardan dolayı gizlenebilir. Evet. B. Berklerin imanlarını gizlemeleri. allah Teala şöyle buyurur. Firavun ailesinden olup imanını gizleyen bir mümin adam şöyle dedi. Ashab-ı ile ilgili olarak da şöyle geçmektedir. Bu da içinizden birini şehre gönderin. Hangi yiyeceğin daha temiz olduğuna baksın, ...ve ondan size bir yiyecek getirsin. Bir de gizlenmeye ve size kimse, sizi kimselere sezdirmemeye baksın. Çünkü sizi fark ederlerse taşa tutarlar veya kendi dinlerine geri döndürürler. O zaman asla <gülüyor> kurtulamazsınız. Sizi kimselere sezdirmemeye baksın, sözü gizliliği belirtir. i̇bn Abbas'tan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mikdada şöyle dediği rivayet edilir. Bir kimse içinde yaşadığı kafirlere karşı imanını gizler... ''Sen karşılaştığın zaman imanını açığa vurursa sakın öldürme. Bu hayatını kurtarmak için müminim dedi diyerek onu öldürecek olursan cinayet işlemiş olursun. Nitekim Mekke'de iken bir zamanlar sen de imanını gizlemiştin.'' Ebu Zer el-Ghifari'nin radiyallahu Müslüman oluşu kıssasında şöyle anlatılır. ''Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdi ve bana İslam'ı anlat dedi.'' ''Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı anlattı. Orada Müslüman oldu.'' Daha sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ''Ey Ebu Zer bu işi gizli, gizli tut ve memleketine dön. Ortaya çıktığımızı duyduğunuz zaman çirkel'' dedi. O ise şöyle cevap verdi ''Seni hak ile gönderen Allah'ı yemin ederim ki bunu onların içinde haykırarak açıklayacağım. Haccac bin İlat Es Süleym, Süleymi Müslümanlığını mektirlerden gizlemiş ve oradaki mallarını toplayıp getirinceye kadar onlara yalan söylemek için Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden izin istemiştir.'' İman bölümünün korku, korku taşıyan kişinin imanını gizlemesinin caizliği bağında Müslim, Hüzeyfe'den şöyle rivayet etmektedir. ''Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bulunuyorduk. Bana kaç, kiş kaç kişinin Müslüman olduğunu sayınız.'' dedi. ''Bizler sayımız 600 ile 700 arasındayken bizim için korkuyor musunuz?'' dedik. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Sizler bilmiyorsunuz. Çetin bir durumla karşı karşıya gelebilirsiniz.'' dedi. Öyle bir zor, öyle zor bir durumla karşı karşıya geldik ki her birimiz ancak gizlenerek namaz kılıyor, kılabiliyordu. Bu öyle çetin bir dönem oldu ki bizler ancak tek başına ve gizlenerek namaz kılabiliyorduk şeklinde rivayet etmektedir. Nebi Rrahim şöyle der: Öyle çetin bir dönem oldu ki bizler ancak tek başına ve gizlenerek namaz kılabiliyorduk dedikleri durum her halde meydana gelen bazı fitneler zamanında olmuştur. Görüldüğü gibi imanı gizlemek caizdir ve özellikle kafirlerden korku olduğu zaman bu meşrudur. i̇bn Teymiye Rahimullah şöyle der. Bir yerde veya bir dönemde müstazak durumunda olan kişi sabretmeyi ve Allah Allah'a ve Resulüne eziyet eden kitap ehliler ve müşriklerden yüz çevirmeyi emreden ayetler ile amel etsin. Ancak kuvvet sahibi olanlar, dini kötüleyen küfür önderleriyle ve kendi elleriyle yenilmiş olarak cizye verene kadar kitap evliyle savaşmayı emreden ayetleriyle amel etsinler. Gizliliğin bir parçası da nedir? Gizliliğin bir parçası da fertlerin bazı durumlarda imanlarını gizlemesi gibi. Yani buna örnek olaraktan eski milletlerden Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bir işte Firavun ailesinden olup imanını gizleyen adam diyor Allah Azze ve Celle. Yani Firavun'un hanımı, hakeza aynı ve Firavun'un hanedanından olup da bir de imanını gizleyen bir tane adam var. Bir de Ashab-ı Kehf kıssası var. Biliyorsunuz Ashab-ı Kehf uzun bir dönem. Kendilerini gizliyorlar. Daha sonra imanlarını açığa vurup kaçtıktan sonra bu defa şehre adam gönderirken hani mağarada kalıyorlar, uzun bir süre uyuyorlar. Uyuduktan sonra tekrardan kalkıyorlar. Bu defa şehre bir adam gönderirken ona bir para veriyorlar. Bu parayı alsın sizden biri diyor ve kendini gizlesin. Yani gizli bir şekilde gitsin, uygun olan yemeği alsın gelsin. Çünkü eğer kavmimiz Bizi fark ederlerse, bizi rejim eder, ya bizi dinlerine dönderler veyahut da bizi rejim ederler, o zaman ebediyye felah bulamazsınız e, diyorlar. Yani bu sebepten dolayı hani yakalanıp da eziyet görüp ya dinden dönme veyahut da işkence görme sıkıntısından dolayı imanlarını güzlüyorlar. Hakkese bu bizim şeriatımızda da vakı olmuştur. Yani mesela işte burada örnek verilen Miktad'ın kıssası ve Ebu Zer'in kıssası. Yani Peygamberimiz Miktad'a çok net bir şekilde sen de Mekke'deyken imanını güzlüyordun diye. Onun için imanını gizleyip imanını açığa vuran bir adamı sakın öldürme. Hani bu olabilir. Nasıl ki sen mustahaftın. Şimdi hani o dönemde şöyle bir olay var. Müslümanlar Medine'ye geldikten sonra bir adam görüyorlar. Mesela tanımıyorlar. Adam Müslüman olduğunu ifade ediyor. Onlardanmış gibi görünüyor. o da o dönemin İslam alameti olarak kabul eden alametlerinden birini ızhar ediyor. Kelime-i Tevhid gibi, namaz gibi. Sahabe hemen diyor ki yok bu korktuğundan dolayı yaptı diyor. Tutuyorlar bunu, vuruyorlar. E mesela bu biliyorsunuz daha önce de e, sahaben selam veren adamı öldürdükleri gibi daha önce de başlarına geliyor peygamberimiz burada miktada şunu anlatmaya çalışıyor nasıl ki bir dönem sen Mekke'de imanını gizliyordun hakezat senin gibi şu anda kavminin içinde mustazaf olup da imanını gizleyenler olabilir ondan dolayı imanını her açığa vuranı tanamadığın zaman kafirmiş gibi şey yapma yani kafirmiş gibi korkuyor diye senden korktu diye imanını ezhar ediyor diye düşünme diyor mesela. Ve Ebu Zer'in kısası. Yani peygamberimize iman etmeye gelince Ebu Zer, peygamberimiz Vesselam, git memleketine dön ne zaman bizim zuhur ettiğimizi yani hani bir kuvvete ulaşıp artık açıktan iş yaptığımızı duyduğun zaman o zaman gel ey Ebu Zer diyor. Tabi Ebu Zer bunu kabul etmiyor. Yani ben vallahi gideceğim onların içinde iman ettiğimi haykıracağım ee, diyor. Yine Haki Ezad çok daha sonraları için bir örnek. Yani hani bu Belki biri diyebilir bu Mekke dönemindeydi, ondan sonra ortadan kalktı e, gibi. E, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir gün Medine'deyken bana Medine yani bana insanlara sayın ve yazın e, diyor. Bazı rivayetlerde 600, 700, bazı rivayetlerde 1500 kişi e, yazıyorlar. Tabii bu çelişki olmaz niye? Çünkü belki birinin kastettiği sadece adamlardır, bir öbürünün kastettiği adamlar, kadınlar, çocuklardır. Veya birinin kastettiği sadece Medine'deki adamlardır. Öbürünün kastettiği Medine ve civarındaki adamlardır. Tabi sahabe şaşırıyor. Yara sonra söylensin. Bizan 600 700 kişi olmuşken mi sen bizim üzerimize korkuyorsun? diyor. Peygamberimiz diyor öyle haller olacak ki yani öyle haller gelecek ki siz gizlenmek zorunda kalacaksınız. Gizli bir şekilde namaz kılmak zorunda kalacaksınız. O kadar kötü duruma geleceksiniz. Tabi sahabe şaşırıyor. Hani İslam devleti kurulmuş adalet var. Yani niye Müslümanlar kimden korkacak ki? Ama Peygamberimizin vefatından henüz 20 sene geçmeden biliyorsunuz işte Hazreti Osman döneminde vakı olan fitneler ve Hazreti Osman'ın akabinde Hazreti Ali'nin akabinde vakı olan fitnelerde işte mesela Velid ibn-i gibi bir adam vali olarak Medine'ye geliyor. Bu adam işki içip gelip namaz kıldırıyor. Sahabe ne yapıyor? Gidiyorlar önce namaz tek başlarına kılıyorlar gizli bir şekilde fitne olmasın diye. Sonra gelip camide namaz kılıyorlar. Tabi o dönemde Hani herkes gelip mescidde namaz kılmak zorunda olduğu için yani valinin arkasında namaz kılmamak onu tekfir etmek anlamına. Hani onu Müslüman görmemek anlamına gelir. ve bu adam fasık sadece. Bu da fitneye ve belbeleye sebebiyet verir. Zaten hani bu fitne başlamış yani birileri birilerini sahabeden birilerini dinden kabul etmeme bu da yanlışlarını çok büyük görüp işi ölüme kadar götürme fitnesi başlamış. Bu tip adamlara prim vermemek için fiilleriyle önce kendilerin namazlarını gizli kılıyorlar. Daha sonradan tekrardan gelip ne yapıyorlar? Tekrardan namaz e, kılıyorlar. Veyahut da onlar hakkındaki fikirlerini gizlemek zorunda e, kalıyorlar e, mesela. Bu nedir? Bu da gösterir ki, yani bazen bazı durumlar olur, kişiler imanlarını gizleyebilirler. Bazen bazı durumlar olur, kişiler itikatlarını gizlemek zorunda e, kalabilirler. Bu nedir? Bu zaman ve mekanla alakalı. Burada Şeyhülislam ve ibn bir sözünü e, söyleyelim. Burada Şeyh de aktarmış. Güç ve kuvvet sahibi olanlar, cihat ve onları alçatma delilleriyle ile amel etsinler. Zayıf ve mustaz'af olanlar ise kendilerini koruma ve ne yapmaz sabretme ve onlardan yüz çevirme ile amel etsinler diyor. Şimdi burada çok önemli bir mesele var. Yani o meseleye değinince bugün sahada menheş noktasında bir yanlış algılama bütün meseleleri alt üst ediyor. Mesela bir tane bir kişiyle konuşurken bir defasında bana şöyle bir şey söyledi. Ee, dedi ki bugün davet diye bir şey kesinlikle yoktur. Davet herkese ulaşmıştır. Okunan ezanlar başlı başına bir davettir ee, dedi. Ee, ondan dolayı dedi bugün asıl olan insanların üzerine cihat etmek farzdır. O sabretmek, o işte vesaire türü ayetlerin hepsi neskedilmiştir dedi. Onlar son qital ayetleri geldiği zaman onlar neskedilmiştir e, dedi. Şimdi şöyle bir düşündüm, yani e, bu tip nasları kendisine aktardığımız ama bazı insanlar zor durumda olabilir kendini. Hayır böyle bir şey kesinlikle söz konusu değildir dedi, herkes dedi böyle bir şey imanını açığa uğrup e, cihat etmesi gerekir. Sonradan e, yani bu niye böyle düşünüyor e, veya niye böyle bir düşünce var diye düşününce anladım ki adam neshin ne olduğunu anlamadığı için veya da neshin ne olduğunu bilmediği için o zannediyor ki her mutlak olarak sonradan gelen bir öncekini, hükmünü ortadan kaldırır gibi ettiğinden dolayı her sona gördüğünün ilk gelenin nesk ettiğine inanacak. Hatta şöyle ben biraz onu anlatınca bana şöyle bir şey söyledi. Dedi ki o zaman namazı da iki rekat kıl. Hani Mekke'deyken namazı iki rekat kılıyorlardı. Daha sonra Medine'ye gelince namaz dört rekata tamamlandı. Ondan sonra işte vesaire. Tabii ben kendim için konuşmuyorum ama ben bazı insanların <gülüyor> durumlarından dolayı böyle bir şey olabilir diye konuşuyorum. İyi de o zaman namaz da iki rekat e, kılın diye. Mekke'deken Peygamberimiz namaz da iki rekat kılıyordu. Şimdi hatırlıyorsan usulün önemi burada ortaya çıkar. Arası cem edilmeyen iki muariz nes kelir. Lakin arası cem edilebilen iki tane muariz, zahiren muariz görünen şey her biri kendi yerine göre kendisine ne yapılır, kendisiyle amel edilir. Yani birini ihmal etmesin, ikincisini ihmal etmesin, ikisinin arasını toplarsın. Kuvvet halinde Müslümanların dini ızhar edip kafirleri işte küçük düşürmeleri, onlarla cihad etmeleri bu bir delildir. Zayıflık halinde Müslümanların sabredip bazılarının imanlarını gizleme ruhsatı bu da bir delildir. Buradan neske gitmenin hiçbir anlamı yoktur. Neden dolayı neske gitmenin anlamı yoktur? Çünkü nesk ancak ikisinin arası cem edilmeyen yerlerde yapılabilir. Ve sahabe daha sonraki dönemlerinde Tekrar mustazaf konumuna düştükleri zaman tekrar mustazafladın bazı şeylerinden faydalanmışlar. Yani mesela Ebû Hureyre diyor ki: "Hafiz tümün Rasulullah ve Ben Peygamberimizden iki tane kap ezberledim. Öyle mi? Bunu ne zaman söylüyor? Bunu ta Ebû Hureyre İslamın en zuhur ettiği dönemlerde söylüyor. Yani Müslümanların en kuvvet sahibi olduğu dönemlerde söylüyor. Birini sizin aranızda saçtım diyor. Şayet öbürünü saçarsam bu kafa vurulur diyor. Yani iki tane kap doldurdum peygamberimize ilim olarak da, birini saçtım size yani anlattım hadisleri, öbürünü anlatırsan şu kafamı vururlar diyor. Saçtım dediği şere-i alakalı, saçarsan boynum vurulur dediği ahir zaman, ahir zamanla ilgili fitneler, işte yöneticilerin zalim olması, zalim yöneticilerin müslümanlara hükmetmesi Emevi Devleti'nin eh, kastediyor Ebu Hurey'de. E şimdi kalkıp ve Hurey ile peygamberimizde yani zalim krallar gelecek, şöyle şöyle edecekler dese, adamlar ona ne yap? Onu vuracaklar, fitne çıkarıyor diye. Onun kafasına vuracaklar. Bundan dolayı bak bu bildiğini gizliyor Ebu Ureyre. Yani ve bunu da sahabeye söylüyor. Hani iki tane kap doldurdum, birini anlattım, birini gizledim. Sahabelen hiç kimse olmaz. Din bir kere, zuh, o zaman namazda iki rekat kıl. Falan. Kimse böyle bir şey ne yapmıyor? Kimse böyle bir şey demiyor. Demek ki istizaf durumunda her zaman ve sürekli işler değişir. Ki zaten Medine'ye hicret ettikten sonra Allah Azze ve Celle hicret edemeyenleri iki kısma ayırıyor öyle değil mi? Gene bazılarının istidafını yani Mustazaf konumunda oluşunu Allah Azze ve Celle hicretlerine şer'i bir engel, şer'i bir özür olarak görüyor. Ondan dolayı ne diyoruz? Her sonradan gelen mutlak olarak öncekini nesketmez. Veya Mekke'de yaşanmış bir vakayı her delil alana git o zaman namazla iki rekat kıl denmez. Ha denir, kim bunu denir? Demesi kendine yakışan adam bunu söyler, öyle mi? Meseleden hiçbir şey anlamamış olan, her peş peşe gelenin e, bir önceki nesk ettiğini zanneden adam bunu söyler. Ondan dolayı bu yani dersin sonunda bir nakil daha gelecek inşallah yetişirsek eğer, onu da okuyacağız. Yani zayıflık ve kuvvetlik halleri birbirini nesk değil, her biri çünkü zayıflık hali her zaman hasıl olabilecek bir hal. Öyle mi? Zayıflık hali her zaman hasıl olabilecek bir hal. Ondan dolayı Mekke'deki istisnaf durumundaki bazı ruhsatlar istifade edilebilir. Evet. C. Askeri işlerde gizlilik. Davette asıl olanın açıklık olduğunu ve gizliliğin ise istisnai bir durum olduğunu belirttik. Askeri işlerde ise durum bunun tersidir ve dolayısıyla da gizlilik esastır. Bilgiler, sırlar ve manevralar, manevralar ne kadar gizli olursa o kadar iyidir. Hepsi de düşmanı gafil bir halde yakalamak ve ansızın vurmak içindir. Bu, zafer için önemli sebeplerdendir. Bununla ilgili deliller ise şunlardır. 1- Buhari, Qab Malik'ten Tebük Savaşı'na katılmaması ile ilgili olarak şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman bir savaşa karar vermişse hep başka yönü gösterirdi. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Tebük Savaşı'na çıktığında sıcaklığı şiddetli, yol uzun ve düşman da çoktu. Bu nedenle Müslümanlara savaş için hazırlık yapmalarını söyledi ve gitmek istediği yönü bildirdi. Rasulullah ne zaman bir savaşa karar vermişse hep başka yönü gösterirdi. Sözü, askeri işlerde asıl olanın gizlilik olduğunu bildirmektedir. Ebu Davud bunu savaş hiledir ilavesiyle rivayet eder. Hadis, gizlilik ile ilgili olarak komutanın gizlilik yönü askerlere açıklamadan savaşa çıkmasının caiz olduğunu gösterir. Çünkü hadiste, Müslümanlara savaş için hazırlık yapmalarını söyledi ve gitmek istediği yönü bildirdi, sözleri buna etmek, delalet etmektedir. Bu ise Tebük Savaşı'nda olmuştur. Bunu belirtmemizin sebebi, askerlerden birinin ne yöne gidildiğini bilmeden savaşa çıkmam demesini önlemektir. Hadis ayrıca askeri bilgilerin sadece düşmandan değil, arkadaştan da gizlenebileceğini gösterir. Bundan maksat ise bilgilerin en dar çerçevede tutulması ve mümkün olduğu kadar yayılmasının önlenmesidir. Çünkü düşmanın casusları vardır ve <gülüyor> bu bilgileri dostlar olan kişinin kişi başkalarını anlatabilir. Onun için sırrın kanındır, nereye saklayacağını iyi düşün demişlerdir. 2. <gülüyor> ensar ile yapılan Akabe da bu gizlilik bir Akabe da bu gizliliğe bir örnektir. 3. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicreti de gizliliğin kapsamındadır. allah Teala şöyle buyurur. Eğer siz ona, Rasulullah'a yardım etmezseniz bu önemli değil, ona Allah yardım etmiştir. Hani kafirler onu iki kişiden biri olarak çıkarmışlardı, hani onlar mağaradaydı. O arkadaşına üzülme çünkü Allah bizimle beraberdir diyordu. Bunun üzerine Allah ona sükunet sağlayan emniyetini indirdi onu sizin görmediğiniz bir ordu ile destekledi ve kafirlerin sözünü alçattı. Ebubekir radıyallahu anh şöyle der. Mağaradayken Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem onlardan birinin ayağının önüne onlardan birinin ayağının önüne baksa bizi, bizi görecek dedim. Bunun üzerine bana ey Ebubekir üçüncüsü Allah olan iki kişi iki için zannettiğin şey nedir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları takip eden Suraka bin Malik'e bizim hakkımızda kimseye bir şey söyleme demiştir. 4- evet. Dö Gizliliğin yapıldığı yerlerden biri de Rasulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gönderdiği bir seriyenin başına atadığı Abdullah bin Cahş'a kapalı bir mektup verip bu mektubu iki gün sonra açmasını ve yazılanları yerine getirmesini bildirmesidir. Evet. Şimdi buraya kadar olan kısımda ise yeni bir şey çıktı ordaya. Askeri işlerde, askeri işlerde Esas olan şey nedir? Esas olan şey gizliliktir. Yani nasıl ki davette asıl olan açıklıksa, askeri işlerde asıl olan gizliliktir. Askeri işlerde asıl olan gizlilik olduğu gibi, askeri, askeri işlere yani cihada hazırlık konumunda olan tüm meselelerde de asıl olan yine nedir? Asıl olan gizliliktir. Çünkü burada mesela anlatılan şeylerden bir tanesi, yol yola çıkarken gidilecek yönü gizlemek. Bu askeri işin içinde gizlilik değil, Cihada yapılan hazırlık yani henüz yolculuk esnasında yapılan nedir? Yapılan gizliliktir. Veya da işte Ensari'de yapılan akabe biatı. Akabe biatı bir cihat değildir. Öyle değil mi? Sadece ileride Müslümanlarla bir olup yani yardım ver, müşriklerle savaşırken yardım verecek olan Müslümanlarla yapılan bir işin gizlenmesidir. Biliyorsunuz birinci akabe biatında Peygamberimiz onlarla sözleşip ikinci bir tarih veriyor. Ve bunu herkesten gizli tutuyorlar. Yani hem Mekke ehlinden hem onlar kendi ehillerinden gizli tutmaları üzerine anlaşıyorlar. Bu şekilde gizlice gecelen yataklarından kalkıp arkadaşlarını bırakıp Medine'den gelen diğer hacıları bırakıp gelip peygamberimizle buluşuyorlar. Burada bir askeri bir olay yok gördüğünüz gibi ama ne var? İleride yapılacak askeri bir işin veyahut da cihadın daha hazırlıkları var belki 4-5 sene öncesinden, 10 sene öncesinden hazırlıkları var. Ve peygamberimiz burada ne yapıyor? Gizlilik e, yapıyor. Şimdi burada çok ciddi bir mesele, bu mesele o da şu, yani bu meselede her Müslümanın asıl olanın gizlilik olduğunu bilmesi gerekir. Ve gizlilik bazı insanların anladığı gibi İslam'ı siyasallaştırmak veyahut da İslam'ı bir örgüt kılıfına sokmak değildir. <gülüyor> Öyle değil mi? Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam İslam'ın maslahatı olduğundan dolayı ve bu İslam'da da nehyedilmeyen bir şey olduğundan dolayı bu emredilmiştir ve Müslümanların hepsinin bu ahlak üzerine yetişmeleri gerekir. Mesela çok önemli bir şeydir bu, daha Mekke'deyken Darul Erkam'ın yerini ta hicret kadar hiç kimse bilmiyor. Yani bu çok büyük bir şey değil midir? Yani bir mahalle Mekke dediğin şey bugün bizim anladığımız e, anlamda bir mahalle kadar bile değildir. O kadar Müslüman buraya giriyor çıkıyor, peygamberimizle oturuyorlar orada ders yapıyorlar vesaire. ama müşrikler buranın yerini bilmiyorlar. Bu gerçekten çok takdire şayan veyahut da üzerine düşünülmesi gereken bir şey değil midir? Yani peygamberimiz buraya için özel tedbirler koyup herkese özel bir geliş giriş giriş çıkış sistemi belirlememiş olsaydı sizce o kadar küçük bir yerde müşrikler, müslümanları o kadar dikkatli ve ince bir şekilde incelerken bunun gizli kalması mümkün olabilir miydi? Hayır bunun gizli kalması ne olamazdı? Bunun gizli kalması mümkün olamazdı. Herkese peygamberimizin hicretini düşünün. E mesela yani bugün birçok insana Normal bir işte bunu yaptığınız zaman ya bu ne biz sol örgüt müyüz Veyahut da işte bu nedir e, İslam'ı siyasallaştırmayın efendim gibi tabirler kullanılıyor. O yüzden peygamberimizin hicretini bir okuyalım. Baştan sona acaba bu olan şeyler vardır. Yani normalde tamam Mekke'den gizli bir şekilde çıktık. Güzel. Ama peygamber Aleyhisselam'ın yolla ilgili bazı şeyleri yapması, geriden işte bazı şeyler Hz. Ali'yi kendi yatağına bırakması Birine işte sen gel koyunlarla bizim yürüdüğümüz yollarda yürü demesi, diğeri kendilerine yemek getiren ayak izlerini sildirmesi mesela. Bunlar hepsi nedir? E bunlar hepsi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir iş yaparken çok ciddi düşündüğü ve bütün ihtimalleri göz önünde bulundurarak yaptı. Hakkese akabe beyati de bunun gibidir. Yani akabe beyati normalde, bak Peygamberimiz bir, kendisi kavminden gizli bir şekilde bazı insanlarla, bir sonraki buluşmayı ayarlıyor sakın ha kavminiz benimle görüştüğünüzü bilmesin gizli bir şekilde kalkın gelin diyor ve bu şekilde bunu ne yapıyor bu şekilde bunu ayarlıyor bu nedir her Müslümanın ferdi olaraktan yani derdi davet olan derdi dava olan derdi Allah için mücadele olan her Müslümanın bu bilinç üzerine yetişmesi gerekir e şimdi mesela burada yine çok ciddi bir meseleye geliyoruz yani gizliliğin insan fıtratıyla aykırı olan bazı durumlar var neden? Çünkü insan fıtratı gereği meraklıdır. Yani insanoğlu fıtratı gereği meraklıdır. Meraklı olması asebiyle de çevresinde yaşanan olayları bilmek ister. Yani ne olduğunu kim ne yapıyor, kim ne konuşuyor vesaire bunu bilmek ister. Ne yapıldığını öğrenmek ister. Veyahut da bir yola çıkmış adam. Yani seninle beraber mesela bir yola çıkmış ölüm var işin ucunda, zorluk var işin ucunda adam yolun bütün tafsilatını doğal olarak bilmek istiyor. Fıtratı gereği böyle. Ama Peygamberimiz böyle olmasını istemiyor. Bu ikinci mesele yine insan fıtratına aykırı olan yönü ise bir merak yani insanın fıtratına var olan meraka aykırıdır. İki güvensizlik duygusuna insanlık. Her insan bir iş yaparken kendine güvenilmesini ister. Bir şeyin kendinden gizlendiğini gördüğü zaman insan kendine güvenil yani bana güvenilmiyor hissi insanda doğar ve bu da insana o bilgiyi öğrenmeyi veya o gizli olan şeyi açığa çıkarmayı ister. Veyahut da gizleyenlere karşı kalbinde bir şey oluşur. Bu ikisi de normalde yanlıştır. Şimdi Tebuk gününe kadar peygamberimizin sahabesinden gideceği yönü gizlemesi, peygamberimizin sahabesine güvenmiyor anlamına gelebilir mi? Yani böyle bir şey söylenebilir mi? Yani peygamberimiz sahabeden bunu gizliyordu. Çünkü peygamberimiz sahabeye güvenmiyordu. Asla peygamber aleyhissalatü vesselamın bunu sahabeden gizlemesi Peygamberin yeryüzünde en güvendiği insanlar sahabeydi, davetin maslahatı içindi, olur. Yolda diyelim bir tane Müslümanı müşrikler alır götürür, işkence yapar konuşturur. Bak senin bilmemen gereken veya en son anda bilmen gereken meseleyi başından bilmenin hem Müslümanlara hem sana zararı oldu. Öyle mi? Durduk yere Müslümanlara zarar verdin. Ama sen son anda o bilgiyi öğrenmen gereken yerde o bilgiyi öğrenirsen eğer, Adam seni öldürse bile bilmediğin şeyi nasıl anlatacaksın adama öyle mi? Demek peygamberimizin sahabeden bir şeyler gizlemesi sahabeye güvenmediğinden dolayı değildir. Davetin ve İslam'ın vasıratı içindir. Bugün de bu böyledir. Yani sahada bazı müslümanların bazı müslümanlardan bir şeyi gizlemeleri o müslümana o Müslümanlara güvenmedikleri anlamına gelmez hiçbir şekilde. Adam güvenmese seninle aynı yola çıkar mı zaten? Sana güveniyor ki seninle aynı yola çıkmış adam. Ama senin bilmemen gereken bir mevzuyu bilmemen daha iyidir. Bu aynı zamanda seni töhmet altında bırakır. Yani mesela örnek veriyorum, Müslümanların gizlenmesi gereken bir meselesi var, bilinmemesi gereken bir mesele. Bunu bir tek sen biliyorsun, sadece sen biliyorsun. Yarın öbür gün bu haber yayıldı, bu birçok sebepten olabilir. Yani Allah düşmanları seni dinleyip bu haberi elde etmiş olabilir, seni izleyip bu haberi elde etmiş olabilir hiç ummadığın bir yerde sen konuşurken kapıdan bir başkası duyup bunu insanların arasında yaymış olabilir. Şimdi bu yayıldığı zaman bunu ben yaymamışsam otomatik ve kimden şüpheleneceğim? Kim töhmet altında kalacak? Mevzuyu bilen sen töhmet altında kalacaksın. Yani bunun sana da faydası var aynı zamanda. Hani bir insanın bilmemesi gereken bir meseleyi bilmemesi insana da faydası var. Töhmet durumunda insan ne altında kalmaz? İnsan töhmet altında kalmaz. Ama maalesef dediğimiz gibi yani hem bunun sahadaki zararları da ortadadır. Yani bunun sahadaki zararları da ortadadır. Yani bugün mesela Türkiye'yi çok konuşalım biz. Türkiye'deki İslami cemaatler. Hiç kimsenin bilmemesi gereken meseleler en basit beş para etmez insanların dilinde e, sigaralı ve çaylı ortamların muhabbeti olmuş durumda. Türkiye'de. Öyle değil mi? Yani normalde elinde sigara, öbür elinde çay. Beş para etmez yani. Normal ne İslam literatüründe ne halk literatüründe. Yani İslam'ı bir tarafa bıraksa hani insanlık vasfını yitirmiş insanların ağzında Türkiye İslami hareketin İslami hareket derken bütün cemaatleri kastediyorum Müslüman olan olmayan kendini, kendini İslam'a nispet eden herkes en mahrem meseleleri bakıyorsun en beş para etmez insanların ağzında çaylı sigaralı sohbetlerin şeyini süslüyor e, muhabbet konusu söz konusu tabi bu insanların bunları bilmesi demek e, bilmemesi gereken daha başka yerlerin de bunu biliyor demektir. Yani bu insanlar eğer bunu biliyor ve konuşuyorsa hiç bilmemesi gereken insanlar da bunu ne yapıyorlar? Biliyorlar demektir. Ve bu konuda gerçekten yani bu gizlenmesi gereken ve söylenmemesi gereken, bilinmemesi gereken şeyleri söylemenin tehlikesi öyle basit bir tehlike değildir. Yani mesela ee, Allah Resulü beni Kureyza ile ilgili hükmünü beyan ettikten sonra biliyorsunuz bir tane sahabe ee, şeye çıkıyor. Ee, Yahudilerin yanına gidiyor. Yahudiler soruyor diyor Muhammed'in bizim hakkımızdaki hükmü nedir? O da şey yapıyor. Şöyle yapıyor. Yani sadece eliyle boğazına işaret ediyor. Bu kadar. ağzından tek kelime çıkmıyor. Bu olayın üzerinde hangi ayet kelime iniyor? Amanatikum ve antum ta'lemun. Ey iman edenler, Allah'a hıyanet etmeyin. Resulüne hıyanet etmeyin. Ve kendi emanetlerinize bilebilene yapmayınız? Hıyanet etmeyiniz diyor. Yani bak adam bir şey yapmamış. Zaten bir saat sonra öldürülecekler adamlar görecekler zaten cezayı. Öyle mi? Şimdi bizim mantığımız olsa mesela düşünürüz ya bunu söylesem ne söylemesem ne? Zaten bir saat sonra adam öğrenecek Allah'ın kendi hakkındaki hükmünü. Yani bir saat sonra adama kafası vurulacak zaten. Yahudiler için ben söylüyorum. Ben söylememişim ki zaten elimle şöyle yapmışım sanki ima etmişim. İma edene bu ayeti indiriyor Allah. Ey iman edenler Allah'a, Resulüne ve kendi emanetlerinize bile bile hıyanet etmeyiniz diyor. Yani Müslümanlar bugün e, biraz düşünseler aslında çok büyük hainlikler içerisindeler. Yani söylenmemesi gereken, bilinmemesi gereken şeyleri çok rahat bir şekilde insanlar muhabbetlerine konu yapıyorlar. Yani mesela benimle ilgili veya seninle ilgili bir durum var. Sen bunun gizli durmasını istiyorsun. bu da İslami cemaatle, bir herhangi bir cemaatle ilgili bir durum var. Benle sen oturup konuşuyoruz bu meseleyi. Arkadaş bu Müslümanların meselesidir. Umuma taalluk eden bir meseledir. Allah düşmanlarının eline geçse bu bilgi Müslümanlara zarar verebilecekleri bir meseledir. Sen bunu gıybet konusu yapamazsın. Muhabbet konusu yapamazsın. Sen bunu tahlil de edemezsin. Çünkü sen tahlil makamında değilsin. Yani bırak bunu tahlil edebilecek insanlar etsinler. Falan cemaat şunu yapmış şöyle olmuş böyle bitmiş. Mesela Müslüman bir cemaat için söylüyor. Bu senin işin değil. Bırak bunu tahlil edebilecek Hatayı beyan edebilecek, hatanın çözümünü getirebilecek olan insanlar yapsınlar veya fesadı önleyebilecek insanlar bunu yapsınlar. Ondan dolayı bu mevzu yani bu gizlilik mevzusu basit bir mevzu değil, bütün Müslümanların dikkat etmesi ve üzerinde düşünmeleri gereken mevzulardan ne? Mevzulardan bir tanesi. Ve asla insan bu konuda şeytana uyup fıtratında var olan merakı harekete geçirip bilmemesi gereken bilgilerin peşine düşmemesi lazım. Çünkü bu hem Müslümanlara zararı var hem de bir töhmet durumunda insanın bizzat kendisine bunun zararı vardır. Ayrıyeten birileri birilerinden bir şey gizliyorsa, Peygamberimizin sahabesinden gizlediği gibi bu asla karşıdaki Müslümana güvenilmediği anlamına gelmez. Bilakis bu onun ve ümmetin maslahatı için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamış olduğu bir fiildir. Ve bu sünnete tabi olmak demektir. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey yok. Devam edelim. 5. Askeri işlerde gizliliğin olduğu yerlerden biri de düşman hakkında casusluk yapılmasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşmanın durumunu gözetmek için casuslar gönderirdi. Mesela Huzeyfi'yi radiyallahu anh'u Hendek Savaşı'na gelen düşmanın askerlerini gözetlemesi için göndermiştir. Ayrıca Zübeyri radiyallahu anh'u tek başına bunu buna benzer bir iş için görevlendirmiştir. 6- <gülüyor> Nuhayn bin Mesud'un Müslümanlarına gizlemesi ve Hendek günü beni Kurayze ile müşriklerin ordusunu birbirine düşürmesi de buna örneklerden bu örneklerden biridir. İbn-i İshak şöyle aktarır. Nuhayn bin Mesud, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve Ey Allah'ın Resulü! Müslüman oldum. Kavmi, kavmim ise benim Müslüman olduğumu bilmiyor. İstediğini bana emret dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen aramızdan bir kişisin. Gücün yettiği kadar onları bölmeye çalış, şüphesiz harp hiledir buyurdu i̇bn Rahim Allah. Bu, Nuayb ibni Mesud'un kıssasını bilen var mı tam olaraktan? Hatırlayan var mı? Nuayb ibni Mesud'un kıssasını. Peygamber Efendimiz'e Müslüman olduğunu söylüyor. Peygamber Efendimiz de işte e, sen bizden bir kişisin. Onların arasını bölmeye çalış diyor. E, Yahudilere gidiyor. E, diyor ki işte bunlar Mekke'den geldi, e, yarın bir e, savaş bitecek gidecekler fakat Burada kalacaksınız ve onunla dost geçinmeye çalışın diyor. Bundan dolayı onlardan esir, e, fi, esir isteyin diyor. Onlardan rehine isteyin. Rehine isteyin yani deyin ki bizi satmayacağınıza dair bize kendi kavminizin büyüklerinden birkaç tane rehine bırakın diyor. Evet. Mekkeli, Mekkelilere gidiyor. İşte Yahudilerin e, e, size yarı yolda bıraktıklarını, bırakacaklarını. Bundan dolayı sizden rehine istiyor. Muhammed ile anlaşma yaptılar. Sizin kavminizin ileri gelenlerini sizden rehine olarak alacaklar. Muhammed de onların kafasını vuracak. Diyor, evet. Bundan dolayı işte e, Yahudilerden yardım istediklerinde rehine, e, rehine istiyorlar. İki tarafta diyor ki işte e, gelen kişi doğru söyledi. Tamam. Bu tarafta taraf da gelen kişi doğru söyledi. Diyor. E, bir bölünme oluyor aralarında. Yahudiler desteklerini çekiyorlar. Müslümanlar arkalarını sağlama almış oluyorlar. İş tehlike ortadan kalkmış. Allah da rüzgar gönderince zaten düşman ordusu darmadan oluyor. Bu da neydi? Aslında bu burada değil de. Yani mesela o savaş hiledir bölümünde aktarılsaydı daha uygun olurdu değil mi? Yani bu hani müşriklerin arasını bölmek için yalan söylemek veya müşriklerin arasını bölmek için insanın gizli hareket etmesi gibi o bapta zikredilseydi daha makul olurdu ama burada zikretmiş. Ama böyle bir şey bugün de uygulanabilir. Yani Müslümanlar kafirlerin arasını bölmek için ki mesela daha önce işte bazı sahalarda özellikle cihadi sahalarda bu tip şeyler yapılmış mesela ne gibi? bazı Müslümanlar da bazı Müslümanlardan beri olduklarını, onlara işte tanımadıklarını vesaire gibi bir şey ilan etmişler. İşte müşrikler tamam bunlar demek bölündü. Bunlar şu anda zayıf. Bunlar birbirini yerler diye. İyice içeriye sokulduktan sonra mesela vurmuşlar şeyleri, müşrikleri. Veyahut da bazı Arap ülkelerinde mesela bazı zamanlarda İslam'ın masrafı için bazı cemaatler ikiye bölündüklerini, üçe bölündüklerini ilan etmişler. Mesela daha rahat çalışabilmek için. Bu bugünden ne yapılabilir? Müşriklere karşı uygulanabilecek olan taktiklerden bir tanesi. Evet. İbn Teymiyye rahimeullah bu tür bu tür yararları sağlamak için elbise ve benzeri şeylerde görünüş olarak müşriklere benzemenin caiz <gülüyor> hatta vacip olduğunu belirterek şöyle der. Buna işaret eden şeylerden biri de onlara benzemekle ilgili gelen haberlerin tamamının Hicret'in başlarında olmasıdır. Daha sonra bunlar neshedilmiştir. Çünkü o zaman Yahudiler, elbise, alamet ve veya başka şeylerde Müslümanlardan ayırt edilebiliyordu. Sonra kitap ve sünnet ve Ömer radiyallahu bu zamanında tamamlanan icma, icmada, şiyarlarda ve izlenen yolda onlara muhalefet etmek gerektiğini belirtilmiştir. Bunun sebebi de onlara muhalefetin ancak cihat, cizye ve yerinliğe uğratmakta ve bu sayede de dinin üstün olmasıyla gerçekleşmesidir. Müslümanlar başlangıçta zayıf olup muhalefet etmeleri henüz kendilerine emredilmemişti. Ancak din tamamlanıp yükselince bu muhalefet kendilerine şer'i olarak emredildi. Bugün için ise şöyle düşünelim. Bir Müslüman dar-ı harp olan veya Müslümanlarla arasında bir anlaşmanın olduğu küfür yurdunda bulunsa, dış görünüşte onlara muhalefet etmekle görevi tutulmaz. Çünkü bu onun için zararlı olabilir. Aksine erkek için bazen onların dış görünüşlerinde ortak olması, Onları di onları dine davet etmek ve durumlarına vakıf olmak, durum vakıf olmak, durumlarını Müslümanlara bildirmek veya Müslümanlara zararlarından korumak gibi dini bir yarar sağlıyorsa müstahap hatta vacip olabilir. Ancak Darul İslam'da ve Allahu Teala'nın Müslümanları üstün kıldığı kafirleri yenilgiye ve cizye vermeye mahkum ettiği hicret yurdun hicret yurdunda ise muhalefet şer'i bir emirdir. Dolayısıyla onlara muhalefet etmenin zaman ve mekana göre değişebildiği anlaşılırsa bu durum bu konudaki hadislerin hakikati de ortaya çıkmış oldu. Evet. Bu İbn-i Teymiye'nin Şeyhul İslam'ın İktidar Sırat-ı Müstakim kitabında ki bir fetvası diyelim. Yani bu işte Müslümanların zahirde müşriklere muhalefetle emrolundukları yerin Müslümanların kuvveti ve kuvvette bulundukları yer olduğunu yani dini ızhar etmekle mükellef oldukları yerler olduğunu ama Müslümanların zayıf olduğu yerlerde Müslümanların zahiri surette müşriklere muhalefet etmekle emrolunmadıklarını söylüyor. Şimdi bu konuda bu ile alakalı fetva çok meşhur bir fetvasında yani insanların çokça dilinde zikretmiş oldukları bir fetva iki tane sapkın görüş var yani meseleyi anlamayan görüş var bunlardan bir tanesi bu fetvayı sadece müşriklere muhalefetle görevli tutulmaz hatta onların dış görünüşte onlar gibi olması vacip bile olabilir bölümünü alıp yani Müslüman'ı kafir gibi giyindiren kafir gibi şey yapıp da yaşatan şey var e, görüş var bu görüş yanlış bir görüş şöyle yanlış bir görüş normalde İbn-i Teymiye kafirlere muhalefet edemeyeceğimiz yerlerin güçsüzlük ve kuvvetsizlik durumunda ve bak burada çok açık ve net bir şekilde Müslümanları zararlarından korumak gibi dini bir yarar sağlıyorsa yani bu zahiren onlara muhalefet etmemek Müslümanlara bir yarar sağlıyorsa veya da onların Müslümanlara zarar verebileceği bir yerde çünkü bu onun için zararlı olabilir çok açık bir ifade aksine erkek için bazen onların dış görünüşlerinde ortak olması onların dine davet etmek ve durumlarına vakıf olmak, durumlarını müslümanlara bildirmek veya müslümanları zararlarından korumak gibi dini bir yarar sağlıyorsa müstehap hatta vacip olabilir. Yani mutlak olarak her kafirlerin arasında yaşayan zahiren, e, İslam'ın zahiri hediyini yani İslam'ın biçimini ızhar etmeyecek diye değil, sadece müslümanlara ciddi bir zarar söz konusu olacaksa veya İslam'a ciddi bir yarar sağlanacaksa, adamın gizlenmesi, onların bilgilerini toplaması gibi ciddi bir yarar sağlanacaksa böyle olabilir. Bu birinci madde, yani bu mutlak olan bir şey değil kesinlikle. Bugün mesela bizim yaşadığımız bölgede durum göreceli, yani bazı insanlar var, hiçbir zarar görme durumları yok. Hani dinin zahiri şeklini ezhar etmekte hiçbir zarar görme durumları yok. Bu insanların kafirlerle gibi görünmeleri haramdır. Neden? Çünkü bu illet, yani bunu serbest kılan illet söz konusu değildi. Ama bazı insanların özel durumları vardır. Bu özel durumlarından dolayı kendilerini gizlemek durumunda kalırlar. Ve bu sebeple de işte bazı dış görünüşte e, İslam'ın hediğini izhar ne yapmazlar etmezler. Ama bu bir zarurettir. Bu nedir? Bu bir zarurettir. Ve zaruretler, burada çok önemli bir ölçü, Ölçüsün nispetince kendisiyle amel edilir. Mesela şimdi diyelim ki biz bir toplumda yaşıyoruz. Adam diyor ki ben kafirlere muvafakat etmeyeceğim. Ama kafirlere senin ben dış görünüşte hani kafirlerin giyindiği gibi giyineceğim ki bana zarar gelmesin diyor. Tamam hadi burasına eyvallah dedik mesela. Ama bu asıl değildir. Bu zarurettir. Bunun bir ölçüsünün olması lazım. Adam hippi gibi giyiniyor. Normalde bu toplumda hippi gibi giymek zaten ilginç bir şey. Yani insanların kabul etmediği bir şey. Ana toplumun da üstünde bir şey yapıyor. Yani Toplumun zararını def etmek istiyorsan, toplumun giyindiği ortak örf, müşterek değer bellidir. O müşterek değere tabi olursun, sorun ortadan kalkar. Çünkü bu bir zaruretse, zaruretinde neyi vardır? Zaruretinde bir ölçüsü vardır. Yani normalde toplum içeride bir insanın uzun sakal bırakmaması yeterlidir. Yani geniş giyinmek, ondan sonra işte klasik birtakım işte toplumun ortak kullandığı malzemeleri giyinmek. Bunlar insanı hiçbir şekilde açığa çıkaracak veya tehlikeye sokacak meseleler değiller. Yani insanın saçını dik e, dik bir şekilde sokup ondan sonra renkli renkli yazılı düşüyorlar. Bu toplumun normal hani aklı başında insanların bile tiksindiği, midesini bulandığı e, bir durum. Ondan dolayı bu şeytanın birçoklarıyla oynadığı nokta. Yani şekil itibariyle biz kafirlerden kafirlerin içinde yaşıyoruz. Bizim kendimizi gizlememiz lazım. Bakın İbn Teymiyye'nin de fetvası var. evet ama İbn Teymiyye mutlak olarak gidin kafirler gibi olun dememiş. Yani insanın kendinden zararı def edebilecek kadar kafirlere dış görünüşten muvaffakat etmesi yeterlidir. Öyle değil mi? Bu toplumda, şimdi işi getirelim bizim toplumumuza, e değdirelim. Bizim toplumumuzda bazı insanların anladığı ve uyguladığı şekil kafirlerin bile anladığı şekilde. Yani adam normal bir mahallede gittiğin zaman müşriklerden bile dikkat çekiyor. Daha fazla müşrik gibi görünüyor. Yani müşriklerden daha fazla müşrik gibi görünüyor adam. Bu kesinlikle caiz olan bir şey ne değildir? Değildir. Çünkü zaruretler ölçüsün nispetince kendisiyle. Amel edilir, olabilir. Bir Müslüman böyle bir durumu söz konusu olabilir. Doğrudur. Ama kendinden zararı defedecek kadar yeterlidir. Bunun içinde dediğim gibi hip bileşmenin anlamı yok. Hip yolmaya kesinlikle ne değil. Hip yolmaya kesinlikle gerek yok. İkinci bir grup ise, hayır kesinlikle bugün Müslümanlar böyle bir şey yapamaz. Sakallar olduğu gibi uzatılacak. Ee, ondan sonra <gülüyor> Hatta pantolon dahi Mesela Bu kadar net olacak. Bu adamlar kimler? Bunlar genelde biraz göbeği şeyinden, sakalından daha önde giden adamlar. Yani sakalı şöyle bir kavis göbeğinden dolayı kavisleşmiş olan adamlar. Çünkü sistemle, ondan sonra işte kafirlerle adamın bir sorunu olmadığından dolayı doğru. Yani onun için öyle olması lazım. Kimse ondan zaten şey yapmıyor. Hatta devlet eliyle belki, sistem eliyle desteklendiğinden dolayı yani zarar görebileceği bir şey yok. Ona en fazla zarar verecek adam, onun gibi olup da sokakta ona laf atacak olan bir adam. O da onun için zaten ona göre zaten en büyük cihat yani onun o azasına o lafına sabretmek onun için en büyük cihat. Bir de böyle bir grup var yani bugün herkes olduğu gibi böyle dümdüz olacak diye. Bu da tabii ne değil? Bu da mümkün değil. Bunu söyleyen insanlar da Müslümanların mücadelesine iştirak etmemiş vakadan uzak olan insanlar. Onun için bu noktaya dikkat etmek lazım. Yani bu iki tane sapkınlıktan da uzak durmak, ne yapmak? Uzak durmak lazım. Buraya kadar anlaşılmayan veya sormak istediğimiz bir şey var mı? Nasıl? Fetvayı. Fetvayı konunun başında anlattığımız bölüm var ya, yani bazı zamanlar olur, zayıflık durumu söz konusu olur, Mekke'de olduğu gibi Müslümanlar kendilerini gizleyebilirler. Veya Mekke'deyken henüz Allah azze ve celle onlara zahiren müşriklere muhalefet etmelerini emretmemişti. Ta ne zamana kadar Medine'ye geldikten, yani belli bir kuvvet ve güce ulaştıktan sonra hani itikaden muhalefet Mekke'de de mevcut ama zahiren elbisede, sakalda, şekilde, saçta muhalefet Medine'ye geldikten sonra tam kuvvet bulduktan sonra e, bir etmeye de diyor. Bazen Müslümanlar kafirlerin içinde yaşadıkları zaman aynı durum söz konusu olabilir. Yani zahiren muhalefet Müslümana zarar getirdiği durumlarda zahiren onlara muhalefet etmez. Ne yapar? Ee, sadece itikatta gene onlara muhaliftir. Ama zahirinde normal onlar gibi yani onlara bakıldığı zaman dikkat çekmeyecek bir şekilde yaşayabilir diye. Anlaşıldı. Evet. Vakhir davana ya